Oh yeah. Çıkkasıydı. Kainat bugün 23 Eylül Salı, yıl 2014, ay 9, gün 266, Hızır 141 1435 Hicri Zilkade 28, 1430 Rumi Eylül 10 1399 Hicri Şemsi Yılbaşı Güneşin terazi burcuna girmesi, sonbaharın başlangıcı Fırtına Günün malumatı, terazi burcunda doğanlar, 23 Eylül 22 Ekim Terazi burçların yedinci işaretidir. Bu simetri, denge ve güzellik burcudur. Terazi burcunda doğanlar genellikle toplumsal, neşeli, yetenekli ve sanatçı kişilerdir. Devamı yarın. Günün Malumatı Sonbahar Faslı Güneş Terazi Burcunda Bugün 23 Eylül Güneş Terazi Burcuna girmiş ve sonbahar faslı başlamıştır.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 Mamá. Volar y dejarse caer En los brazos de tu hermana En los brazos de tu hermana Y hasta quisiera llorar Me agarra la bruja, me lleva al cuartel Me vuelve más maceta, me da de comer Me agarra la bruja, me lleva al cerro, Me siente en sus piernas, me da Te hacía ninguna, ninguna, ninguna, ¿sí? ninguna no ve, sí, bruja, ya te chupaste conmigo. Ya te chupaste conmigo. Sí, ya Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Merhaba Herkes Açık Radyo Burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı haftanın ikinci Açık Gazetesinde. Ömer Madra, Canto, Bil ve Özdal Akdeniz'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış olarak La Bruja adlı parçayla girişi yaptık. Lila Downs söylüyordu. Neden çaldığımızıysa. Eduardo Galeano anlat Ve günler yürümeye başladı Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık 23 Eylül, Deniz Seferi, onu Cordoba Melezi diye çağırıyorlardı ve bunun nedenini kimse bilmiyor. Melez olmasına melezdi de, Veracruz Limanı'nda doğmuştu ve kendini bildi bileli, bildi bileli orada yaşıyordu, büyücü olduğu söyleniyordu. 1600 yılı civarında ellerinin bir dokunuşuyla hastaları iyileştiriyor, sıhhatlileri de çıldırtıyordu. İçine şeytan girdiğinden kuşkulanan kutsal engizisyon onu San Juan de Ulua adasındaki kaleye kapattı. Hücresinin içinde eskiden yakılmış bir ateşten geriye kalan bir parça kömür buldu. Bu kömürle duvara resim yapmaya başladı, eli kendiliğinden bir gemi çizdi ve sonra bu gemi duvardan kopup mahpusla birlikte denize açıldı. Ve günler yürümeye başladı Eduardo Galiano Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Evet çizdiği gemiyle denize açılmış büyücü Labruha biz diğer tarihte bugün olan birkaç habere daha bakalım şimdi 1889'da bugün Nintendo Copay, daha sonra Nintendo Company Limited Fusahiro Fusajiro, Fusajiro Yamabuchi tarafından kurulmuş ve Hanafuda adlı kart oyununu piyasaya sürmüş üretip piyasaya sürmüş bunun önemi ...ta 1889'da olması... ...nereden nereye? Evet, 1913'te de... ...Rolangaros... ...Fransa'da... ...ilk defa... ...bir uçakla... ...Akdeniz'i geçmiş... ...ve San Rafael'den... ...Fransa'da Bizerte'ye... ...Tunus'ta bugünkü ve o zamanki Tunus'ta... ...uçarak gitmiş... ...1913 tarihi... ...Fransa'dan Tunus'a. ...evet... Akdeniz'i geçerek 2004'te de e, fırtına Jan gelmiş ve en az 1.070 kişiyi yok edip gitmiş sellere, sulara boğmuş. Haiti'de oluyor bu da. Evet. Sel'den sonra depreme geçiyordu e, Haiti'nin de. Makus kaderi. Makus kaderi evet. Şimdi efendim. Öncelikle gel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhtemelen anlatacağınız çok fazla şey vardır. Zaten bir şekilde bağlanabilme şansı da bulabildik size geçtiğimiz hafta içerisinde. Hem açık dergi içerisinde hem de diğer programlarımızda programcılarımız da sağ olsunlar. Onların programlarına da konuk olarak bağlanabilme fırsatı bulabildik. Çok fazla uzak kalmadınız. Evet düzenli yayın yapma imkanı bulduğum için mutluyum. Şimdi artık jet lag denen olay saatleri şaşırma falan var mı? Burada birden horul horul uymaya başlarsam da. Haber ben, bol. Ben aktarmaya devam edebilirim. Horlulardan sesini duyurabilirsen tabii. Motor sesinden, ateş sesinden, silah sesinden daha iyidir. Evet doğru. Ben e, uçaktan e, iner inmez buraya geldim yani. Görevimizin başına e, Amerika'dan iyi haberlerle, çok iyi haberlerle geldim aslında. Sizin de burada haberlerinizin iyi olduğunu biliyorum ama yani doğrusu... E, İnsan ömründe bir kere tanık olabileceği cinsten büyük ve tarihin yazıldığı anın ta kendisiydi. Söyleyebilirim sizin daha kalabalıktı. Evet. Muhtemelen kalabalıktır. Hatta tarihin görebileceği en barışçıl eylem olarak da en barışçıl iklim eylemi olarak da geçebilir. Bu, bu limit aşıldıktan sonra, insanların da aynı şekilde limit aşıldıktan sonra bu kadar barışçıl ve renkli bir iklim eylemiyle bir daha karşı karşıya kalır mı dünyada insanlar? O da ayrı bir soru işareti açıkçası benim ben için. Ben de bilmiyorum evet. Yani 400 bin civarında olduğu söyleniyor. bir Rivayet muhtelifti. Sadece New York City'de. Ee, New York şehrinde evet bizim de. Türkiye'den Gökşen Şahin başka arkadaşlarımız da vardı ama biz e, tırnak içinde iklim elçisi gibi bir lafla da. ...donatılmıştık... ...ve ilk grupta yani cephesinde... ...bu işin cephe... ...sütrede bulunanlar... E, ...safında yer alıyorduk... ...öyle bir şey ki örgütlenmeyi düzenleyenler... ...şey dedi yani... ...mesela Fransız arkadaşlarım vardı dedi... ...örgütleyenlerden sindi... ...onlarla konuştum... ...daha başlamamışlardı yürüyüşe dedi... ...dört yani saat geçmişti ama... Hmm. ...yani <gülüyor> kalabalığın öyle bir şey... bütün ...bütün alan... Yani Columbus Circle dedikleri yerden Christophe Colomb Meydanı'nda orada bir heykel var malum. heykelin altında da binbir türlü yalan yazıyor. Ne kahraman ne yiğit adam da insanları özgürlüğe kavuşturdu. Biz Amerika'yı yarattı filan diye. <gülüyor> Tarihin ender rastladığı seri katillerden biri olan işte oradan başladı. Kolomb heykelinin oradan başladı 11. Eveli'de de böyle sanayi sitesi gibi bir yerde de bitti. boyu gördünüz mü? Yok. O, o o tarafa gidilmedi. Bir gün sonraydı galiba. Bir gün sonra. O da şimdi yani ben gelirken daha uçakta haberini alamamıştım ama şimdi öğrendiğime göre 3000 kişilik muazzam bir eylem yapılmış orada. Ama da. oranın polisi de Türkiye'nin İstanbul'daki polisi aratmamış. Tamamen çevrelemişler Wall Street'in etrafını ve giriş çıkışları sadece Japon turistleri açmışlar. Ee, eylemciler ve diğer insanlar New Yorkların girmesine bir şekilde engel olmuşlar. Bunlar da ilgili fotoğraflarda vardı. Evet, ama New no, York yani no, polisinin artık yapacağı çok tabii şiddetli, pek çok şey var. Ama e, bence ok yaydan çıkmış vaziyette benim fikrimi soracak olursan. Yani benim o yaklaşık bir hafta kaldığım ve tarihinde en büyük iklim isyanı diye mesela Hürriyet gazetesinde de çıktı. Yurtta da çıkmış evet. galiba. Ben i̇lk göremedim sayfadan. maalesef. Evet. ilk sayfadan veren bir tek Türkiye'den yurt oldu. Evet. Görebildiğimiz kadarıyla. Onlara da bir buradan şapka çıkaralım. Ve gerçekten Akıllara seza şeyler vardı yani yaratıcı eylem. Şimdi onlara dönelim ama bir özet yapalım. Evet bir özet Şimdi yapalım. Taze geldik ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük eylemlerinden birini ayağınıza buradan oradan hem mikrofonlara ...telefonla hem de buradan bizzat yetirme fırsatı bulduk. Onda yani bütün haftada zaman zaman ona yer vereceğiz bu arada. This Changes Everything diye Naomi Klein'ın kitabı da çıktı. Henüz bitirme fırsatı değil. Yani ancak giriş bölümünü bitirebildim ama çok kuvvetli konuşmaları yani Naomi Klein başta olmak üzere çok önemli konuşmacılarında yer aldığı çeşitli toplantılara da katıldım. Katıldık Gökşen'le beraber. Gökşen bu arada New York'un en çok dinlenen radyo Brian Lehrer show'da bir mükemmel bir konuşma yaptı ve sonra biz orada dolaşırken yürü yürü işte bir takım insanlar gelip ben sen sen o kız değil misin?" diye New York radyosundaki kız değil misin plan diye sordular. Gözlerimle gördüm tanıyayım yani. Mucizeler. tabi sizi çevirmediler böyle sokakta değil mi? Yok ya ben de ondan sonra küstüm gittim. <gülüyor> Neyse özetlere geri dönecek olursak daha bu konu hakkında çok fazla bir varken bana şey olmaz diye düşündüm. Erdoğan da var aynı zamanda Cumhurbaşkanımız. O da ayrı bir durum. Uzun adam. Bakalım ne konuşacak. Onun da detayları var. Gidildiği zirvede neler konuşuldu ama belki de bugünün en büyük haberlerinden bir tanesi Suriye'ye düzenlenen bir operasyon var. Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye'deki Irakşam İslam Devleti, IŞİD ya da Arapça ismiyle Daesh'in hedeflerini vurduğundan bahsediliyor. Sabah saatlerinde, sabah erken saatlerde gerçekleşmiş bir operasyonmuş bu. Evet, yani jet uçakları evet. ve füzelerle vuruyor. Militanlara karşı, IŞİD'e karşı ya da İslam Devleti'ne karşı. Rakka, hedefler arasında demiş başkenti ya da en kuvvetli olduğu yerden bahsediyoruz Rakka şehrinden. Aynı zamanda Türkiye'nin yanı başındaki Tel hedef alınmış. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında düşen kasabaya 3 saldırı düzenlendiği belirtiliyor. Eşit militanları da saldırıya doğrulamış. Rak gözlerinde insansız hava araçlarının da uçtuğu söyleniyormuş. Evet bu çok önemli bir haber. Türkiye'nin hemen komşusunda zaten artık Suriye diye bir ülkeden bahsetmek çok zor. Yani ondan bir ülke olarak bahsetmek imkansız. Darmadağın olmuş tarihin en eski medeniyet merkezlerinden bir çoğunun da bulunduğu yerdeki Suriye 200 bini e aşkın şiddet yoluyla hayatını kaybetmiş insanın yanı sıra nüfusunun da yarısını yani 5-6 milyona yakın insanı da içte ve yurt dışında evlerinden olmuş olduğu söylenebilir. İşte orada IŞİD var. Ya da İslam Devleti Amerika Birleşik Devletleri de senin de dediğin gibi beş ülkeyle birlikte Bahreyn, Katar, Suudi, Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdünün de içine karıştığı bir bombalama operasyonuna başlamış ve gündelik olabileceği de söyleniyor. Tabii bunun boyutlarının nerelere varacağı konusunda ciddi bir tereddüdümüzde olduğunu söyleyebiliriz. Şey var çünkü savaş artık kapımızda sınırda büyük bir dram diyor. Mesela bugünkü Zaman Gazetesi 130 bini Türkiye sığınan Suriyeli sayısının 130 bini buldu. Büyük bir yani Birleşmiş Milletler de çağrılarda bulunuyor çağrıda bulunuyor. Türkiye'ye yardım edilsin filan diye ama yani şöyle şey demiş Suruç'ta cami avluları Kur'an kursları Bodrum sokak ve parklar Suriyelilerle dolu akrabalarına kucak açanlarsa Farklı bir dram yaşıyor demiş. Üç göz evinde 40 akrabasını misafir eden inşaat işçisi çaresiz. Sabah 45 ekmek aldım mi yetmedi diyor. Ee, bu nüfusa nasıl bakarım diye sormuş ama şöyle demiş. Bırakamam. Dönerlerse öldürülürler diyor. Çok ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Suriye'de kastisle manşet atmış. Sınırsız acı diye. Dün 200 bin'e ulaştı diyor. Suriyelerin sayısının e, abartmaya olabilirler. Suri, genellikle de zaten bu gibi e, haber takiplerinde iyidir. Aynı zamanda muhabir de barındırıyorlar bölgedeki çatışma alanlarında. Mesela sabah gazetesine dün baktığınız zaman hiçbir haber görebilmeniz mümkün değildir. E, Rojava'dan gelen Kürtlerle alakalı olarak bugün de galiba aynı şekilde durum söz konusu. Bu, aynı da, bir durum söz konusu. Yani cetlen bir şekilde Kayma, bir bakayım ben göremedim şahsen sabah da baktım yani bazı gazetelerin gündeminde Türkiye'ye 130 bin kişinin sığındığına dair haberleri görebilmek bugün iki bugün iki yüz bin evet, evet bugün hürriyet gazetesinin aktardığına göre ve birinci sayfa manşetten aktardığına göre sabah gazetesinde gene yok Elif ile Ömer'in aşkı çizgi roman olduğu haberi var şu ha, devam ediyor demek ki başka birinin aşkından bahsediyordu gene yan hmm. tarafında bir de muhafazakar kesime hitap edecekler. Kaçak dizisinde de bu akşam ipler kopuyormuş. Peki. Önemli haber olarak onu vermiş sabah gazetesi. Ee, Babasını görmek istemeyen kızı eziyet haberinde görmediniz. Neyse vermemişler galiba. Vermişler mi? Vermemişler. Erdoğan da fırtınaya çok üzüldük demiş. Sonra bir de paralel paralel paralel diyorlar. Evet, bu... paralel. Tam bir paralellik var. Ne He. iklim haberi var ne Suriye'de. Yani komşuda muazzam bir facia ve savaş tehlikesine ait yani dünyanın ikliminin ve gezegendeki canlıların yok oluşu konusunda yapılmış en büyük gösteriler var ve bir yandan da şeyler başladı. En büyük şirketlerden bazıları mesela Rockefeller bütün dünyanın başına bu petrol belasını ilk açan şirket bir numara yani Standard Oil şirketiyle onun varisleri artık fosil yakıtlardan, petrole yatırım yapmaktan vazgeçiyorlar. Yüz milyarlarca liralık servetten. Bunun kararını ne zaman verdiler peki? Yeni. Yeni Yeni. ve çok ilginç açıklamaları var. Detaylarına bugün girmemize imkan yok. Vakit bulamayacağımız aşikar ama aileden birinin küçük kızı varmış 8-9 yaşında. Ee, annesine diyormuş ki ruj sürersen seni öpmem diyormuş. Çünkü sen palmiye yağıyla orangutanları öldüren yerden yağ yapıyormuşsun diye. Yani bu hale gelmiş durumda. Servet kurutan mı deniyordu buna? Aha. Servet düşmanı, servet düşmanı. Evet, Rockefeller ailesinden bir kızdan bahsediyoruz. Büyük bir dalga var. Yani enine boyuna konuşma fırsatı bulacağımızı ümit ediyorum. Çok ıı, gerek ıı, görkem ıı, Gökşen'le gerekse de pek çok çeşitli yerlerden gelen Filipinlerden gelen müthiş aktivistlerle Güney Afrika'dan Zimbabue'den gelen inanılmaz insanlarla konuştum. Konuşma fırsatımız ve bir arada olma fırsatımız oldu. Tamamen yükselişte olduğunu yani yüksek moralle geldiğimi söyleyeyim. Biz Bizden hep çok karamsar ve berbat şeyler duymaya alışmış dinleyicilerimize de hiç olmazsa iyi bir son sunabiliriz. Yerim saatlik. Evet. <gülüyor> Savaş sınıra dayandı diyor mesela Cumhuriyet gazetesi de. Türkiye sınırının bir kilometre ötesinde çarpışmalar oluyormuş IŞİD'le. Evet. PYD'ye ait güçler. Çok IŞİD'in bayrak diktiği vesaire ve kimyasal saldırı yapıldığına dair de bir takım var çok yani berbat bir durum olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Son göç dalgasıyla beraber 1 milyon 570 bini bulan Suriyeli sayısı 70 ili geride bırakmış. Yani şu anda 1,5 milyonu aşkın Suriyeli Türkiye'deymiş. Suriye'deki savaştan kaçan. 2 günde 100 bin aşkın kişi geldiğinden bahsediliyor. Fakat Hürriyet Gazetesi bunu 150 dedi galiba. 200 200 bin kişi olarak. Yani ben bu, bu bir, birkaç gün önce başlayan bir şey yani dördüncü gün olsa olsa değil mi bu evet, şey evet. dört günde 200 bin yani günde elli bin kişi geliyor ve söylenenler şunlar da aynı zamanda bu kaçan kişiler de o köylerde işidin ele geçirdiği köylerdeki kaçan kişiler de aynı zamanda Irak'tan gene işidin kaçan işidten kaçan e, Kürtler bu sefer Suriye'ye geldiklerinde yine aynı durum başlarına geliyor ve tekrardan kaçıp Türkiye'ye gelmek zorunda kalıyorlar. Türkiye sınırında da protesto gösterileri var. Bunlardan bahseden haberleri görebilmek mümkün değil. Mümkün bazı gazetelerde yine mümkün değil. Ama bir yandan da çatışmalarda oldukça şiddetlenerek devam ediyormuş. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Arap ülkelerinin de. Arap ülkelerinde de aynı şekilde bu operasyona dahil olduğundan bahsediyor gazeteler evet. bugün. Bugün bu Gardiya'nın da çok ayrıntılı gibi. bir haber var. ya yani manşet haberi Gardiya'nın, Britanya'nın buydu. Çok karışmış durumda ortadığı. Daha fazla ne kadar karışabilir diye düşünenler olabilir. Benim gibi ben de zaman zaman bu kanıya kapılıyorum ama... ...insanı şaşırtmaya ve daha da derinlemesine sarsmaya devam ediyor Öcalan da bu arada Emralil davukattı ile görüşmüş Abdullah Öcalan PKK lideri çözüm süreci ile ilgili daha önceki olumlu, olumlu açıklamalarının aksine konuşmuş ve bu kez bu da tarafta yazıyor Biz her adımı atmaya hazırız ama hükümet adım atmıyor demiş Evet ile müzakere ettiğini söylerken bizimle müzakere başlatmıyor demiş. Sütlere de sadece Rojava'da değil, her yerde yüksek su, yoğunluklu savaşa hazır olun demiş. O da önemli bir açıklama bu da. Yani çok bir yeni de kaygı olabilir. Ee, bilmiyorum orada haberleri takip edebilme fırsatınız oldu mu yakından? Kısmen. Ama şöyle bir durum söz konusuydu. Bu Suriyeli mülteciler sayıları bir buçuk milyonu, Türkiye'de bir buçuk milyonu geçen Suriyeli mülteciler aynı zamanda Türkiye dışındaki diğer ülkeleri de gidiyorlar. Lübnan, Mısır gibi ülkeleri de gidiyorlar ve Batı ülkelerine de geçmek istiyorlar aynı zamanda. Evet. Geçtiğimiz hafta meydana gelen bir kaza vardı daha doğrusu ya, mülteci şeydi evet. mi gözüme çarptı Eylül ayının başında meydana gelen bir kaza ama cinayeti şimdi duyuluyor. Evet diye. cinayet. 500 mültecinin içinde bulunduğu 500'den fazla mültecinin içinde bulunduğu e, gemiyi diğer bir gemiyle beraber bodoslama girerek Yok, ya. Oh. öldürmüşlerdi. Sadece 4 kişinin kurtulduğundan Gerçek bahsediliyordu. Gerçekten yani, cinayet. Evet. Böyle bir durum söz konusuydu. Evet Malta açıklarında batıp 500 göçmene mezar olan bir botta. Denizde bebekle 4 gün diye vermiş bunu da Hürriyet Gazetesi Sürmerşet'ten. Dalgalar arasında yani genç kadın faciadan kucağında bir bebekle kurtarıldı. Dalgalar arasında çırpınırken anne ve babası senin can simidin var onu kurtar diye bebeklerini ona emanet etmişler. Yani artık daha ne kadar facia olabilir düşünemiyorum bile yani her gün geliyor ondan önceki günde yine Libya'dan gelen haberler vardı Libya'da da 200 kişinin 200 civarında göçmenin hayatını kaybettiğinden bahsediliyordu yine bir bot batmıştı ondan bir gün önce de 100 kişinin öldüğünden bahsediliyordu yine e, Libya'dan İtalya'ya geçmeye çalışan insanlar patır patır ölüyorlar ya Suriyeli Kürtler de çatışmalar artınca son anda içeri alınmış ...Türkiye'den bir kısmı... ...diyor haberde... ...burada Mahmut Oral'ın haberinde... ...Cumhuriyet'e şimdi gözme çarptı yani... ...ve inanamadım... ...bir bebek bekleyiş sırasında açlıktan öldü denmiş... ...doğru mu değil mi bilinemez ama... ...yani sadece bunun rivayeti bile... ...durumun hangi... ...zaman dilimi içinde... ...tarihin yaşadığımıza dair... ...ciddi tereddütler yaratmıyor... değil insanın içinde... Ve ...mayına basan insanlardan bahsediliyordu... Evet. Evet. mayınlarda bir temizlenmediği kadına. için onu yani kim bir kaç sene boyunca mayınlarla ilgili yayın yaptık burada açık gazetede temizlenmedi ki yani ama daha da kötüsü var şu anda tampon bölge kullanalım diyen yetkililer var en üst ağızdan tampon bölge ulaştırılacak oraya da hat safhada güvenlik önlemiyle dolu askerler askeri araçlar silahlar toplar tüfekler yılacak deniliyor mayın araziye yerleştirsinler mültecileri böylece hiçbir yerinden kımıldayamaz. Havadan da şeylerle, paraşütle şey atsın, yiyecek atsın. Nasıl fikir? Muhtemelen tarihin bir zamanında bir köşesinde yapılmış olduğuna dair bir şey var kafamda. İma var açıkçası. Ama işte bu bombaya basarak Mayına basarak hayatını kaybeden insanlardan bahsedebilmek mümkün. Önce Özgür Suriye oldu. Sonra El Nusra oldu. Ardından da IŞİD oldu diyorlar mesela buradan kaçan insanlar da. Peki şimdi bazı gazetelerinde Türkiye'nin şey yok. İklimle ilgili yani ne iklimi yol açtığı ciddi etkiler, etkilerle ilgili bir şey var. Ne iklime karşı iklim değişikliğine karşı artık bütün halkların ayaklanmasını yüzey... 150'ye yakın ülkede yani toplamda belki de 5 600 bin kişiye ulaşmış bir şeyden haber var. Yani sadece New York'ta 300 ile 400 bin kişi arasında olduğu söylenen bir muazzam gösteri var. Onlardan bahsedilmiyor. Buna karşılık Suriye sınırında olup biten faciayla da ilgili fazla bir şeyden bahsedilmiyor. Bunun yerine paralel devletten bahsediyorum. Bu aslında paralel içinde paralel durumu var. Yani nasıl aslında bir operasyonsa bu geçtiğimiz senenin Aralık ayından beri hala savunmaya ve hala aynı şekilde üzerine gitmeye çalışıyorlar. Nasıl bir etki yarattıysa ben hala anlayamıyorum. Bu kadar çok bol haber varken özellikle haberci gözüyle biraz baksam diye düşünüyorum. Yani kullanılabilecek bu kadar çok haber varken hala buraya odaklanmak İnsanın içinde ufak bir şey bir yara bırakmaz mı acaba anlatılacak bu kadar hikaye varken sadece bu tip paralel yapıyla alakalı olarak çıkan çeşitli spekülasyonlar teoriler ve analizleri havada uçuşturmaya çalışmak insanı heyecanlandırıyor mudur bu haberleri yapan kişi de heyecanlandırıyor. Ayağımın tozuyla acaba? gelip söyleyeyim hayır. bir kere daha tekrar edeyim okurlarının sorması gereken bir hesap öncelikle tabii yoksa başka türlü olamaz hiçbir şekilde değişmez yani. Tamamen politik birer broşür o halinde çıkıyorlar çünkü gazetelerin bir kısmından bahsediyoruz. Çok şey bir durum var yani paralel yapı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kuşattı diyor mesela akşam. Paralel yalnız üçlü paralel de olabiliyor değil mi? Üçlü paralel mi? Yani şey, üç ona, paralel o ona, o çizgi de olamaz mı? Hatta dört beş bir sürü. Mesela ben sana bir paralel çizgi daha çekeyim mi? Buyurun lütfen. Türkiye'de gelir adaletsizliği, gelir dağılımı adaletsizliği hat safhaya vermiş ve en zengin %20'nin en yoksul %20'lik dilime oranı 7.7 kat olmuş. Yani görülmemiş bir seviyeye doğru yükseliyor bunun da sonuçlarını hep beraber görüyoruz ve daha da yoğun bir şekilde göreceğiz Bu da sana bir paralel haber işte kaça katlamış oluyor 8'e mi katlamış oluyor 1.7 evet. haliyle beraber 8'e katlamış oluyor evet. Türk rakamları bunlar da 800 yani değil mi? en zengin en fakir en fakirden 7.7 kat fazla kazanıyor evet. mesela en fakiri alıp böyle 7 7.7 tane fakir alıp bir tane zengin mi elde edebiliyoruz bu noktada Bence daha fazla olsa gerek. Ya da benim denklemim çok sağlıklı değil. Böyle bak, Öyle bakılamaz herhalde. Evet, sonuçta yani. burada istatistik var. Benim de pek becerebildiğim söylenen bir e, ilim dalı değil. Ama yani büyük bir artış gösterdiği e, e, tereddüt gösterilmeyecek bir şey. Sektörlerden bahsediliyor mu peki zenginlerin sektöründen? Ayrıntılı bir şey yapılmış ama şimdi ona inecek vaktimiz yok maalesef yalnız. Yalnız yoksulluk sınırının altında yaşayan yüzde on beşin durumunun sürekli yoksul diye verilmiş. Ayrıntılarına daha sonra tekrar bugün dönemeyiz herhalde ama daha sonra bakalım. Evet şeyle de ilk yarım saati kapatırken şunu söyleyelim ondan sonra daha ayrıntısına gideriz. Yani tarihin gördüğü en büyük iklim yürüyüşü yapıldı ve en renkli en büyük çeşitlikle yapıldı. Ama hemen arkasından da bu sefer de Vlad Wall Street hareketi oldu. Yani Wall Street'i finans merkezini ve banka merkezini sele boğalım diye insan seline boğalım diye ve gerçekten de bunu da yapmışlar onu da birazdan konuşma fırsatı buluruz açık kaste The people do, ah, mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Ah, everybody was juiced. You can bet your soul. They did the boogie woogie with the started roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around around now nah, uh, when i say stop don't you move a pain when i say go just uh, shake your leg and do the mess around I yeah, do the mess around yeah do the mess around I got it Ray Charles'dan Mess Around adlı dansı dinledik. Öyle bir dans vardı bir zamanlar. Raymond Charles Robinson asıl adıyla ama herkes Ray Charles diye biliyor sahne adıyla. Amerikalı piyanist, şarkıcı ve rhythm ve blues dünyasının sadasını tek başına olarak da değiştirenlerden biri. Belki de birincisi. Sol sadasını Country'e, pop müziğe Ve her şeye aslında Katabilen çok ilginç Bir adam Bir, bir çeşit klasik Gibi görebiliriz Ama şarkıcı Ve müzisyen Charles Ray Charles Doğum gününü Böylece anmış olduk 1930'da bugün doğmuştu Kendisi 2004'te hayata veda etmişti Ölmüştü Günaydın Rey diyelim Ve devam edelim Devam edelim. Evet e, kutlanacak bir haber var Belki de burada yeni bir kaleniz var Bir anda ortaya çıkan bir kaleden bahsediliyor Duydunuz mu Van Gölü'nde su seviyesinin düşmesi sonucunda Erciş ilçesinde Satranç kalesi gibi değil yani Yok yok Erciş ilçesinde yıllardır su altında kalan Osmanlı kalesi ortaya Hı. çıkmış <gülüyor> Yıllardır su altındaymış Van Gölü'ndeki su miktarı düşmesiyle beraber Kale bir anda ortaya çıkmış Tam zamanında ortaya çıkmış zaten Kendisini de buradan tebrik edelim. Kaleyi gezen tarihçi yazar Selahattin Koşar Anadolu muhabirine yapmış bu açıklamayı. Urartu kuraldığı zamanında Van Gölü sahilinde inşa edilen kalenin Karakoyunlu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde onarımdan geçirildiğini söylemiş. Evliya Çelebi seyahatnamesinde geçirilmiş aynı zamanda bu kale. 521 yıl önce yıldan 521 yılından. Daha doğrusu Sultan Kılıç Aslan tarafından Urartu Krallığı'nın temelleri üzerine inşa edildiğini anlatıyormuş. Sonra sular altında kalmış. 500 yılından mı? Evet, evet. 1500 1800... yıllık yani. Evet, Van Gölü'nün sularının 1800'lü yıllardan itibaren yükselmesiyle beraber e, bu da e, bu kale de sular altında kalmış. Peki şimdi neden... E ortaya çıkmış tekrar. sebebi ne bunun? Bunu küresel iklim değişikliği olarak da nitelendirebilmek mümkün. Aynı dert dünyanın dört bir tarafında da var. Mesela İran'da şu anda yetkililer tırım tırım tırım tırım kelimesi çok uygun olmayabilir. Özür dilerim. İranlı etkilerini arttıran bu su krizi hakkında düşünmeye başlamışlar ve yağmur duası talebinde bulunuluyormuş mesela. Her geçen gün artan bir su sorunu olduğu olarak nitelendiriliyor bu. Cuma namazı sırasında imamların bu konudan bahsetmesi ve bu konu için dua etmesi bekleniyormuş. Bilimsel raporlar da vardı. Şimdi bir de dini tarafından gelen istekler de oluyor. İşte bunu bu hepsini, hepsini halledecekler mecliste. Ama işin kötü tarafı sanayicilere ve iş adamlarına eğer benim daha önce yaptığım gibi parayı suya yatırmakta fayda var tahminim de tutmayacak gibi duruyor. Mesela Sapanca Gölü'nden gelen haberler var. Su seviyesi giderek azalmasıyla birlikte Sapanca Gölü'nün bu dereler üzerinde bulunan 17 su fabrikasından beşi kuraklık sebebiyle üretimi durdurmuş durumdaymış. Bütün satamayacaklar dereler bittiğinde paranın yenemeyeceğini göreceksin diye konuşma yapabilir şimdi Kri kızıl derilerin yerlerinin diliyle konuşabilir orada Cumhurbaşkanı gitti çünkü bugün başlıyor. Evet. Birleşmiş Milletler özel bakalım, zirve. Ne konuşacaklar? Evet ama şey farkında değil Hükümeti destekleyen gazeteler Onlar genel kurul Konuşmasıyla Genel kurulla karıştırmış vaziyetteler Bu şey <gülüyor> Birleşmiş Milletler toplantısını CNN. Gündem IŞİD diyor Akşam gazetesi Teklif tampon bölge demiş Senin de demin sözünü ettiğin tampon Yalnız konu Bugün konuşulacak konu bu değil İklim arkadaşlar evet, evet, Gayet olağan bir toplantı e, olarak görülüyor Akşamdaki hemşehrilerimiz bu bu başka iklim değişikliği ile ilgili bir toplantıya çağrıldı. Özel acil durum bütün siyasetçiler, ülke devlet başkanları filan. Yani birisinin bir telefon edip söyleyelim mi? Kime hangi birini ki? İşte bu bu gazete hepsine birer telefon edelim. Bu Birleşmiş Milletler gelen kurulu değil arkadaşlar. Bu özel toplantı. Gezegen elden gidiyor bütün canlılarıyla birlikte. Deniz yıldızları falan da gidiyormuş. Neomiklajın yeni çıkan kitabında gördüm. Bence daha etkili bir şeylerin gitmesi 100 bin, lazım. Yüz binlercesi birden ama. Yok böyle paralel yapı şey paralel yapı gidiyor diyeyim. Mesela bu konuyla alakalı dikkat çekici bir demet görebilirsiniz bazı gazetelerde. Ama mesela bu konudan bu bir araya gelişten bahsedip. Bu acil durum çağrısından bahsedip de bir defa ektim ke değişikliği kelimesi geçe haberleri de dün görebilmek mümkün değil Evet çok acayip. Şimdi aslında yalnız yani uzun boylu konuşma fırsatı bulacağımızı ümit ediyorum ama şunu söyleyeyim hemen. Dünyanın en acayip şeylerinden birine tanık oldum. Onu muhakkak anlatmalıyım. Belli bir saat geldiğinde Saat bir de orada Oranın saatiyle bir de yürüyüşün başlamasından Bir buçuk saat sonra o, Olağanüstü Bütün o New York Caddeleri, avenüleri filan Hepsi çok Gürültülü, bol gürültülü Bir şekilde yürüyüşler devam ederken Devasa maketler Vesaire hepsi inanılmaz Renkli kılıklar Yani birdenbire Tink kesildi. Ne kesildi? Her türlü gürültü. New York şehri bir sessizliğe büründü. Bu önceden hesaplanmış bir şeydi. İklim değişikliği yüzünden hayatlarını kaybedenlerin, zarar görenlerin anısına bir dakika bütün New York şehri, dünyanın en gürültülü şehri aslında ve böyle bir yürüyüşün ortasında 100 bin, 400 bine yakın olduğu söyleniyor yürüyenlerin sustular. Sizin haberiniz olmadığı için konuşmaya devam ettiniz, öyle mi? <gülüyor> Hayır, biliyorduk biz de yani bunu. Siz de biliyordur. Ama çok tuhaf bir duygu oluyor. Yani hakikaten... Der ...deruni bir sessizlik oldu... ...ve sonra... ...bir düdük sesiyle... ...inanılmaz bir ayuka çıktım. Gürültünün... ...aha babasını çıkarttık... ...hep beraber orada ve geliyoruz mesajı verildi çok ilginçti şimdi eylemler bunu da söyledikten sonra bir şey daha sorabilir miyim tabi toma ya da herhangi bir şey var mıydı polisin çok nazik nasıl polis. yani yani mesela bir ara kendimizi Gökşenle beraber yürürken arkalara polisi, gidip bu. diğer maketleri falan görelim diye hep başta kalmayalım diye dolaştık sonra bir anda kendimizi dışarıda bulduk polisin Aha. belli yerlerde ne alıyor yani şerit çekiyor yayalar yürüsün filan diye trafikte bir şekilde devam edebilsin diye çünkü bütün trafik durdu aslında evet. yani 400 bin insandan bahsediyoruz yani ee, ve e, eyvah dedik ne yapacağız filan böyle sonra bir polise sordum ben şu iki blok aşağıdan dönebilirsiniz dedi indik oraya yok görünmüyor blok yahu dışarıda kaldık ne yapacağız ne edeceğiz filan derken ben e, tabi tecrübemi ve cesaretimi toplayarak e, bir başka polise dedim ki biz dışarıda kaldık tekrar girmek istiyoruz. Şurası olur mu dedim. Olur tabi dedi. de <gülüyor> derin bir nefes alarak ikimiz birden şeyin altından dalıp tekrar ana kalabalığa karıştık. Çok nazikler ve iyilerdi. Siz de o kadar nazikmişsiniz polise karşı aynı zamanda. E ben her zaman nazik. Evet. Ben bütün ilişkilerimde nazik Öyle olmayı... Bileyim, da... New York Police dediğimiz zaman Wall Street'te yaptıklarını hatırlıyorsun. İnsan biraz böyle baktığı zaman korkuyor, sindirleniyor ama... İşte şimdi başka bir şey. Yani tamamen bir paradigma değişikliği, gezegeni iklim kaosundan kurtarmak için doğrudan eylemlerde başladı. Ben Chris Hedges'le de konuşma etraflı bir mülakat yapma fırsatı buldum. Mutlaka doğrudan eylemlerle desteklenmesi gerekir yoksa olmaz yani sembolik yürüyüş muazzam bir sayı dedi konuşmamızda beklenen sayı o da bu kadar olacağını bilmiyordu ama bekleniyordu. Bu çok etkileyici ve hoş bir şey tabii dedi ama şey yani o Wall Street ve bütün sermayedar sınıfı bayılır böyle sembolik bir şeyle kalırsa bu iş dedi. Zekten ölürler dedi. Onun için bırakmamak lazım dedi. Ve derken yani 400 bin kişi New York şehrini doldurduktan sonra halkın iklim yürüyüşünde bir başka eylem gerçekleşti. Bir sel şehrin mali merkezine gitti Wall Street'e ve iklim krizinin asıl özünde olan şeyi de düşmanı da tespit ettiler ve orada yürüdüler kapitalizmin kendisi. Bu böyle bunun yürümesine imkan ve ihtimal yok diyorlar. Asıl yürüme yani şeyin bütün belaların sebebi bir avuç adamın bu kapitalizm serbest piyasa köktenciliği adı altında serbest piyasa diye Altta kalanın tamamen canının çıktığı ve altta kalanında da dünyanın olduğu bir durum. Buna artık insanlar hayır diyorlar ve nitekim herkes mavi giymişti. Çağrıları günlerce yap önceden yapılmıştı herhalde vermişsinizdir. Mavi denizi temsil ediyor yükselen denizi ve sermayenin kalbinin bulunduğu yerde Wall Street'te Ekonomik sistemi yani özellikle frontline communities denen yani CEP stresinde cephenin ön saflarında bu işte iklimle boğuşan insanların sömürülmesine dayalı bir ekonomik sisteme son verilsin diye. Hem onların hem işçilerin emekçilerin hem de doğal kaynakların hepsini birden tüketiyor diye. Ve artık daha fazla beklemeye de bekleme lüksüne filan da insanlık sahip değil dediler. Müthiş bank kartları filan vardı onların da yani çeşitli grupların. Bu arada mesela Türkiye'den gelen yani Türkiye ile olup da Türkiye Cumhuriyeti da şey olup da Ohio'dan, Chicago'dan pardon gelen. 17 saatlik otobüs yolculuğu yapan arkadaşlarımız da oldu ne yapayım yani diyor ki şeyde uçamam da diyor gelmemezlik de edemem diye binmişler otobüslere gelmişler yakıtlı otobüslerle herhalde böyle bir durum vardı ve işte Vlad Wall Street diye bu bayağı yazıyorlar sele boğalım diye 3000 kişi katılmış ve polisle de baya <gülüyor> ufak itiş kakış olmuş yani e, iki yıl önce süper fırtına Sandy resmen New York'un mali bölgesi olan Wall Street'i bastı Sandy kasırgası ve kısa vadeli karlar peşinde e, gezegeni e, ...kurutmaya devam ettiler onlar... ...buna rağmen diye yazıyor işte... ...Neo McClane'da... ...ve hatta konuşmuş da... ...orada... ...Wall Street'i durduramadılar... ...işte onun için tekrar... ...sizin basmanız gerekir diyor... ...ve sonra... ...baya itiş kakış olmuş ve yaklaşık... ...3 bin kişi... Sit-in dedikleri bir oturma eylemi yaptılar. Tabi 3000 kişi yapınca o kadar kolay da tutuklamak mümkün olamıyor. Belli bir kritik sayıyı bulduğun zaman... Oturunca o, kaldır, kaldırılamıyor. Evet. gaddarlığıyla ün yapmış sertliğiyle bilinen New York polisi dahi pek şey yapamıyor. New York <gülüyor> belediye başkanı da zaten yürüyüşte vardı. Deblazio ayrıca evet. da. Anadolu Ajansı bunu... Iı, Wall Street e ak eylem olarak duyurmuş. Orada daha biri var. Kapitalizmi durdur, iklim krizini sona erdir diyorlar. Polis barikatını geçmek isterken gözaltına alınan birkaç protestocu da olduğu söyleniyor. Evet, ama yani çok daha yüksek sayıda tutuklanması beklenirken bir kişiye de biber e, gaz bombası atıldı söyleniyor. Fakat e, metal barikatlarla tabi baştan sona çevirmişler ama. Polis hattının önünde de barikatın önünde de 3 bin kişilik bir oturma eylemi de şakaya alınacak gibi değil. Yani şöyle konuşanlar var mesela. Nijerya'dan gelen eylemcilerden biri şirketler iktidarı ele aldılar. Şimdi kendi iktidarımızı onlardan geri almanın tam zamanıdır. Filan diye konuşuyorlar. Yani benim bütünüyle Görebildiğim kadarıyla bu e, bir dönüşüm, havada çok kuvvetli bir dönüşüm kararlı gözüküyor. Kışama Sawant diye bir mesela, e, sen bu ismi duydun mu? Bir daha söyler misin? Kışama Sawant genç bir kadın, Hintli. Hı -hı. Ama e, aynı zamanda şey vatandaşı, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Seattle'da e, şehir meclisine seçilen... İlk sosyalistmiş 100 seneden beri. Onun konuşmasını da dinledim. Rosa Luxemburg'dan alıntılarla konuşuyor. Amerika'da Birleşik Devletleri'nde böyle şey oluyor. Yani bin kişilik bir kilisede yapılan bin kişilik bir topluluğun önünde sık sık alkışlarla ve bağırtılarla kesilen, coşkulu bağırtılarla kesilen konuşmalar yapıyor. Chris Hedges, Naomi Klein da vardı. Hatta senatör, bağımsız senatör. Bernie Sanders de vardı. Bernie Sanders yalnız çok ilerici ve hoş şeyler söylemekle beraber iklim konusunda gene de iki kişi çıkıp şu Gazze'yi bombalama kararını desteklemeseydin diye yuhaladılar onda. Öyle de bir eylem de oldu. Enteresan havalar. Kişinin arka duvarında, o büyük salonda oturduğumuz arka duvarda kocaman bir yazı var. Kapitalizm iklime çare olamaz diye milan <gülüyor> böyle bize ki, mi büyük bir şey bezden afiş asmışlar bu yazılı ve. Belki seni duvarında dediğiniz için. Biraz şaşırdım açıkçası. Ama kilisenin hiç salonun duvarında yani aslında. Aynı orada duran bir şey mi yoksa? O toplantı duvarıyla. için o toplantı. duruyor ama bu yazıyordu kilisede. Yani. Ne bileyim yani oradan aktardığınız haberlere göre din adamlarının da oldukça yoğun bir şekilde katıldığından da bahsediliyordu. Evet işte bu kilise şeyi yapan, e, divestment yapan yani yatırımları. Fosulye Katar'dan çeken. Çeken hı hı. kilise, Unitarian Church dedikleri bir kilise. All Souls kilisesi eski bir bina, harika bir bina. Ama duvarında öyle yazıyor işte. Yani kalıcı bir şekilde son diyor yani. Kapital, e, kalıcı bir şekilde bıraksa o pankart aslında buraya önümüzdeki yıllarda da oldukça fazla mürdide bulabilir. Kullanacaklar zaten e, konuşmayı, toplu konuşmayı da şey yaptı. E, açılışını çok çok çar, bir makyabın filan da hepsi konuşuyorlardı yani bildik bütün önemli simalar. İk, Kilisenin baş e, rahibi yaptı konuşmayı ve hadi yürüyün. <gülüyor> ...filan diye konuşuyor yani Rahip de ...böyle havalarda... ...vardı doğrusu... ...şey... ...yani şey diye... ...bağırıyorlar mesela... ...people over profit... ...biz durdurulamayız, yeni bir dünya... ...kaçınılamaz, bizi kimse durduramaz... ...başka bir dünya mümkün... ...başka bir dünya mümkün... ...türkçesiyle ya da halkın üstüne kar bunu yemeyiz filan diye bağırıp duruyorlar. Vallahi çok enteresan bir yükseliş var Peki, ama ne Peki şey sloganı var İler mıydı? Birimdir. Onu soracaktım ben de tam olarak. Bu daha başlangıç sloganı atılıyordu mesela İstanbul'da oldukça yoğun bir şekilde. Ee, ve daha devamı geleceği söyleniyordu bu eylemlerinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir şey var mıydı? Hava var Şimdi mıydı? Şimdi ben bunu işte çeşitli konuşmalarımda yani fırsat buldukça e, hem e, ...moderatör olarak bulundum... ...ya da yaptığım bir tane yani konuşma vardı. Orada da söyledim... ...bu havayı alıyorum ben diye zaten. Devamın Hatta kris haccıza sordum... ...onunla mülakat yaparken. Yani Gezi'nin ilk büyük... ...çağrısı buydu dedim... ...gezi ayaklanmasının. Burada da bu havayı seziyorum... ...ne dersiniz diye sordum insanlara. Ya... Kesinlikle dediler yani bu sadece bir sembolik çok büyük bir kalabalık bekliyoruz ama burada dur duracağımızı ve gerisinin gelmeyeceğini düşünürsek çok şaşırtıcı olur dediler ve daha da hoş bir şey var bir Meksikalı ismini telaffuz edemediğim çok kolay yani böyle Aztek ismi almış kendisine bir çocuk konuştu uzun saçlı fracking şeyi. E, ...aktivisti, fracking denen... ...çatlatma yöntemiyle göğsünde... ...tişörtünde şey yazıyor... ...fractivist yazıyor... <gülüyor> ...böyle... E, ...güler yüzlü, çok güzel bir çocuk... ...uzun saçları var, 14 yaşında... ...çıkıp sahnede... ...bir konuşma yapıyor... <gülüyor> ...yani inanamazsın... ...Shakespeare gibi filan yani mükemmel bir İngilizceyle ve en ufak bir bizi durduracağınıza dair bir umut besliyorsanız yanılıyorsunuz şirketler dedi bekleyin bizim kuşak geldi dedi mesela şimdi o öyle yürüyüşün en başlangıç 21 Eylül işte gün dönümü güntün eşitliğinin olduğu gün ve Kızılderililerin de yerlerinde büyük şey vardı bu Meksikalı Ekinoks. çocuğun yerli çocuğun evet Ekinoks bir gün önceki konuşması bir ya da iki gün önce dinlemiş ve hayran olmuş. Hatta yanına gidip büyüksün dedim. O da çok teşekkür ederim filan dedi. Gayet kibar da bir çocuk böyle. Ee, ondan sonra işte yerlilerin şeyine sabahın köründe altı buçukta güneşi doğdurma merasimine katıldık. İzin vermediler kayıt yapılmasına. Evet ki kötü haber de bu zaten. Fakat şöyle bir şey yaptılar, yedi temsilci seçmişler, yedi farklı kabileden ve çeşitli yaşlardan, özellikle şifacı kadınlar filan bulunuyor. Yedi de çok önemli tabii onların Kuzey Amerika yerlerinde malum yedi kuşak önceden dedenin dedenin dedesinden alıp torunun torunun torununa götürdükleri bir doğayı koruma şey var, yani himaye etme. Doğrusu, emanet emaneten bakalım dedikleri 7 kişi konuşuyordu ve en etkili konuşmayı yapanlardan biri de 15-16 yaşlarında bir genç kızdı ya bu ne dedim böyle ya bu gençler nereden çıkıyorlar böyle sonra şey öğrendim ki Gökşen'de ama müthiş şeyler söyledi kız yani. Ee, bize burada destek olmak için gelmeniz bana bize şeref veriyor filan diye konuşuyor bütün bu geleneklerin içinden ve muazzam bir üzüntü ama aynı zamanda kararlılık var ikisini birden ifade edebiliyor ve yani mahvolmuşlar tabii bütün toprakların üzerinden işte petroller şunlar bunlar geçiriliyor ama bunu döndüreceğiz artık sizin de sayenizde diyor uluslararası bir şey. Kız ve muazzam bir konuşma. Yani ne oluyor dedim Gökşen'e. Üst üste böyle çocuklar. Onda bilgi ondaymış. Kardeşiymiş, ablatıymış. Meksikalı oğlanın. Yani genlerinde var ya da kültürlerinde, kabilede var deyip geçelim. Şimdi geldi bu haberlerin üzerine Türkiye'nin atom bombası yaptığı <gülüyor> iddiasını... ...Irak'ta da klor gazı kullanıldığı kimyasal saldırı iddialarını konuş. konuşmayalım değil mi? Konuşmayalım. Benim moralim bozamazsın. İlk günden yapmayalım ama böyle durumlar da söz konusuymuş. Atom bombası deliliyor ya. Neyse. Tarih yazıldı. Hakikaten tarih yazıldı ve bu bunun önüne çok zor geçilebilir. Çok kısa bir zaman aralığı var, pencere var. Ama mesela Robert F. Kennedy, Robert Kennedy'nin oğlu öldürülen başkan adayı, öldürülen Robert Kennedy'nin oğlu Junior da şey, elimizdeki tek şey güç, halk gücüdür. Bunu kullanmak lazım. Bu radikallikte konuşuyorlar. <gülüyor> Artık durum buna e, gelmiş vaziyette. E, şey tabii çok etkileyici. Onu da söylemeliyim. Yani belki de Amerikan tarihinde e, en azından bir 40 yıldır hatta yarım yüzyıldır görülmemiş bir şey vardı. İşçi katılımı, sendikaların katılımı, müthiş maketler, bandolarla beraber, işçiler biraz New Orleans müzikleriyle filan fevkalade hareketli siyahlı beyazlı dolaştılar ama e, bunun bu, burada bitmeyeceği konusunda e, hiç kimsenin tereddü yok herhalde ve işçiler bugüne kadar işçi sendikaları işte istihdamı filan engellerdi çevrecilere belli bir şey yapıyorlardı tabi sermayenin büyük şirketlerinde e, bayıldığı şey böyle ikisini bölmek Büyük bir yüklenme başladı artık işçilerden de. ya yani Hazırladıkları maketler ve katılımlarının gücünü blok, blok üstüne blok. Hep yerel sendikaların temsilcileri böyle kadınla sağlık hemşireler, sağlık sendikaları vesaire... Sonuçta yani... şey yani işinizi de kaybedeceksiniz küresel iklim ile alakalı. Tabii, ya da tabii. şöyle düşünün Ebola salgınına bakın. Küresel iklim değişikliğinin etkileri hakkında zaten konuşmuştuk Ebola'nın ortaya çıkışıyla beraber. Hemşireler Afrika'da birçok ülkede iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler. Kendilerine dahi herhangi bir sağlık güvencesi sağlanmadığı gerekçesidir. Hemşireler yürümesinde kim yürüsün? Ya da işçiler. Mesela Ve... su fabrikalarındaki kapanmalardan bahsedecek. Sapanca'da, Sapanca'da gölümdeki bu fabrikaların. Bu gibi durumlar ortaya çıkıyor. En önemli yürümesi en başta yürümesi gereken kitle aslında işçilerde olması pek de şaşırtıcı i̇şte ilk olmuyor. De, i̇lk defa ama şey buluşuyor. Yani e, mesela e, yani dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanların kaynaşması filan da e, şaşırtıcı güzellikteydi doğrusu. Yani Filipinli artık hiç şey kalmamış yani öyle gelişmiş ülke gelişme yolundaki ülke filan ayrımı. ...bir bütün mücadele olarak... ...bir bir araya geliniyor... ...entegre bir bütün olmaya başlıyor... Yani ...ben çok ilimsel mi bakıyorum... ...bilemiyorum ama... ...gerçekten 17 saatlik... ...yoldan gelen Türklerin de bulunduğu... ...bir... ...ortam vardı... ...doğrusu kolay kolay... ...bunun geri çevrilemeyeceği... ...tarihsel anlar yaşadığımız... ...şey yani ilk sayfadan da... ...artık mesela şeyde e, belediye başkanı katıldı bizzat ve New York'u e, şeye kadar yüzde seksen azaltacağım 2000 50'ye kadar diyor. Evet Bankimun da oradaydı değil mi? Bankimun'u evet, görebildiniz evet. mi? Göremedim hayır. Hı. Göremedim ama halkın gücü vaziyetleri var ve Leonardo DiCaprio Hayır onları göremiyorum. Kimse görmemişsiniz orada. Yo, şey de gördüğünüz görmedim. çok fazla insan var onlara hakaret etmiş gibi <gülüyor> olacağız. Hiç ağzım açmıyor ben. Mark Ruffalo'yu gördük ama. Oyuncu Umra Ruffalo. Ama kayıt almadınız değil mi? Yerlerin aylından. Hayır e, götürdüm. E, şu elimi imzalar mısın falan. Yok yapmadım öyle şeyler. Çok ciddi şeyler vardı zaten. E, ve keyfimden de Keyfime yan bakan yoktu. Sonradan da bütün aşağı doğru indik ama ünlüleri görmedik. Budur. Bu arada Başak Ertür'e rastlamak da New York'un bir o 400 bin kişi kalabalığın içinde harika oldu yani. <gülüyor> o da Londra'dan geçici olarak gelmiş. Ben buradayım dedi. Yürüyüşteydi. Gözleri parlıyordu. Seni... Yani iyi bir ile geldi. Sen ne asıl gösteri Paris'te ortaya çıkacak galiba? Artık Paris'te de İstanbul'dan hikayeleri aktarmaya bu sefer siz devam edersiniz diye evet. evet. Peki. Şimdilik bir ara verelim ve İskoçyalılar e, da e, kalsın biz bağımsızlık istemeyiz, teşekkür ederim demişler, değil mi? Evet, Ahmet İhsanlı da şimdi onu konuşur. Kalsın bağımsızlık demişler. 55 mi? %55'le şimdi de Ahmet İhsanlı onu konuşacağız, evet. Açık kastı. Ahmet İnselle Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey merhaba. Merhaba kusura bakmayın sesim çok kötü evet. ee, böyle bir garip Ö öbür dünyadan gelen insan geliyor. Hoş geldin öbür. Sen evet, ben de uça <gülüyor> uçaktan geldim yeni dünyada. Hiç ara vermeden ve uyumadan bakalım ne kadar götüreceğim. Kolay gelsin. <gülüyor> teşekkürler. Hoş bulduk. E, bugün İskoçyalılar e, hayır teşekkürler biz almayız demişler bağımsızlığı. <gülüyor> Onu konuşacağız <gülüyor> değil mi? Evet. İskoçya ee, seçim sonuçlarını hatırlatmaya gerek yok. Zannediyorum herkes biliyor fakat ee, seçimlerden sonraki gelişmeler seçim öncesinin e, kadar e, ilginç ve bu seçim sonuçlarının bağımsızlık e, sonrası, bağımsızlık kararı alınsaydı e, nasıl bir gelişme olacağı e, çok merakla bekleniyordu. Fakat şimdi e, bağımsızlık talebine hayır %55 yüksek bir rakam, aradaki fark yüksek bir fark %55, %45. evet hayır çıkması ise çok açık bir şekilde eskisi gibi hiçbir şey olmamış gibi yola devam edilmesinin mümkün olmadığını hemen ilk üç günde gösterdi. Nasıl gösterdi? Şişeden cin çıktı bir bakıma. Yani bağımsızlık kararı tartışması sırasında. Özellikle son 6 ayda. Ve, kamuoyu yoklamaları e, beklenenin çok üstünde e, hayır e, pardon evet çıkma e, ihtimalinin beklenenin çok üstünde hatta, hatta zaman zaman e, hayırdan biraz daha fazla olma ihtimalini gündeme getirince e, İngiliz e, siyasal tarafında bunu şimdi bu kelimeleri artık iyice dikkatli kullanmak lazım İngiliz deyince İnglân'da anlıyoruz. Yani evet. e, İngiltere nüfusunun yüzde seksen beşini oluşturan e, kesimi anlıyoruz. E, Galler, e, İskoçlar ve Kuzey İrlandalılar. 97'den beri Birleşik Krallık aslında dört bölgeye bölünmüş durumda ve e, bu e, evet oyunun kazanma riski e, gündeme gelince e, biliyorsunuz. İktidar Parti Lideri, İşçi Partisi Lideri ve e, Liberal e, Demokrat e, Parti Liderleri yani meclise temsil edilen 3 e, büyük parti, muhalefet ve e, koalisi e, iktidar ortaklığı el ele e, bir e, yemin bir ant e, e, yayınladılar ve e, İskoç e, halkına birlikte devam edelim, birlikte daha iyi ama biz ne isterseniz vereceğiz dediler. Bunun seçimlerde hayır oyunun çıkmasında marjinal olarak bir önemi olduğunu herkes kabul ediyor. Evet. Fakat şimdi bunun İskoçlara verilen vaatlerin yani 1997'de başlayan yerel yönetime, yerel bölgelere yetki devrinin daha derinleşmesi vaadinin şimdi Tam cinç işinden çıktı dediğim nokta orası. Ee, İngilizler, İngiliz e, yerel yönetimleri, İngiliz e, bölgesindeki e, belediye başkanları e, da talep etmeye başladılar. E, ve, ve bu sefer e, her taraftan bir... E, self-determination talebi, kendi kaderini tayin etme hakkı talebi gelmeye başladı. Ve bu belki İskoçya'nın bağımsızlığını e, oylaması sonrası yaşanacak olan büyük şok kadar e, acil e, cevaplar bulunması gereken bir e, sorun olmayacak ama e, İngilt Birleşik Krallık e, bu geçen Cuma'dan beri Artık eski Birleşik Krallık olmayacak bu kesin. İster istemez çok daha güçlü bir yetki devri talebi gelecek ve bu sefer yetki devri talebini çoğunluğu temsil eden İngilizler talep ediyorlar. Galler örneğin İskoçlara bu kadar yetki devri vaatte bulundunuz biz ne olacağız diye İs İskoç Bağımsızlık Partisi çok harekete geçti örneğin son günlerde. Ama daha önemlisi dediğim gibi özellikle e, İşçi Partisi e, ve Muhafazakar Parti milletvekilleri, e, Yerel Milletvekilleri, İngiltere bölüm bölgesinin milletvekilleri e, çok ciddi biçimde liderlerine e, baskı uyguluyorlar. Burada üçüncü bir e, konu gündeme geldi. E, 1970 yıllarında İngiltere'de Minister'de, parlamentoda bir tartışma yaşanmıştı. Bu tartışma İskoç bir e, milletvekilinin İskoç İşçi partili İskoç bir milletvekilinin gündeme getirdiği bir tartışma. E, tartışma şu. İskoç milletvekilinin bulunduğu bölgenin adı, şimdi e, notumda bulamadım kusura bakmayın. E, bu bölgenin adından e, hareketle diyor ki İskoç milletvekili biz kendimizi ilgilendiren kararlarda İskoç milletvekillerinin oy vermesini istiyoruz. Olur mu böyle şey falan diyorlar. İş kapanıyor. Çok ilginç bir şekilde cuma günü yani referandumun hemen ertesi günü Cameron ortalığı yatıştıracak bir konuşma yapması bekleniyordu. İşte ortalığı kısmen yatıştırdı. Fakat şöyle bir laf etti ki İngiliz ee, bu sefer Britanya İşçi Partisi ve Miliband ayağa kalktı. Ee, dedi ki, bundan sonra dedi, e, İngilizlerin konuları, İngil, İngilizleri ilgilendiren konularda İngiliz parlamenterlerin oy vermesini de gündeme getireceğiz dedi. İlginç. <gülüyor> Çünkü İngiliz, e, İngiltere tarafının e, çok ciddi bir tepkisi var. İskoçlar e, kendilerini ilgilendiren kararlarla e, kendilerini ilgilendiren kararlarda kendileri e, oy verecekler kendi parlamentolarında bizi ilgilendiren kararlarda da onlar gene belirtiministörde oy verecekler. Evet. İngilizler e, bu e, Cameron'ın bu önerisine Miliband şiddetle karşı çıktı. Miliband'ın karşı çıkmasının nedeni e, bir taktik neden var. Çünkü Böyle bir durumda İngiltere ile ilgili kararlarda işçi partisi ezici bir azınlıkta çok büyük bir fark oluşacak çünkü 40 41 tane İskoçya'dan gelen işçi partisi ile ancak milletvekili ile ancak dengeyi sağlıyor İngiltere bölümünde İngiltere tarafında işçi Partisi karşısında muhafazakarlar büyük çoğunluğu oluşturuyorlar ve dolayısıyla İngiltere'de İngiltere bölümünde muhafazakarların Kalıcı ve erici bir çoğunluk olmasından korktu. Bir de tabii Britanya Birliği falan gibi şeyler söyledi. Ama Britanya Birliği bazı konularda e, yerele e, dönmek durumunda ve bu zannediyorum önümüzdeki dönemde e, Britanya'da e, son derece e, önemli e, sonuçları anlamlı e, gelişmelere gibi olacak durumda. E, Şöyle bir e, tespit var yani İngilizler de büyük bir şok yaşıyorlar aslında e, çok yakın bir zamana kadar e, İngilizlerin şöyle düşündüğünü e, gözlemciler bazı e, gazeteciler gözlemciler e, ifade ediyor. E, çok e, Britanya eğer sadece daha büyük bir İngiltere olursa İngiliz ve Britanyalı tabirleri yani İngiliz ve British tabirleri anlamlı olur. Bunlara eşit, an, birbirine ikame ederek, birini diğerine yerine kullanarak, e, biz aslında bir İngiliz egemenliğini Britanya'lı e, e, adı altında devam ettirdik. Bunun olmayacağını, olamayacağını ve İskoçların ama Galerin de, e, İrlandalılardan hiç bahsetmiyorum, ama özellikle e, İskoçların e, buna e, izin vermeyeceğini. Ve e, artık cinin şişeden çıktığını, dolayısıyla İngiltere'nin çok ciddi bir ademi merkeziyet, e, 1997 e, bölgelere yönelik, etnik e, bölgelere yönelik Galler, İskoçya gibi e, yönelik yetki devrinin, şimdi daha ilerisine gidip e, yerel yönetimlere çok ciddi yetki devri, e, gündeme geldiğini e, bunun kaçınılmaz olduğunu belirtiyorlar. Örneğin eski e, Londra, e, işçi partili Londra e, belediye başkanı Ken Livingstone mesela şöyle bir e, demeç verdi e, bu sabah. Guardian'daki e, Guardian ilginç bir de, şey yapıyor bir değerlendirme yapıyor çeşitli e, Bristol e, ondan sonra e, Ken Livingstone e, Galler bölgesi ve başka yerdeki yerel yöneticiler e, nezdinde e, ve e, kendi son şunu söylüyor. Ben belediye başkanı olduğumda yani 80'lerin e, 1900 1990 e, pardon 90'ların sonu olması lazım. Ben belediye başkanı olduğumda işte Moskova'ya gittim diyorum. Moskova belediye başkanlarıyla konuşuyoruz. işbirliği nasıl geliştiririz diye. Ve ben şunu yaparız, bunu yapamayız. Bunu yapmamız için işte merkez yönetimden izin almamız lazım. Şunu yapmamız lazım deyince Moskova Devlet Başkanı demiş ki yahu sizin e, yönetiminiz, e, merkezi yönetimde olan ilişkileriniz bizim Stalin dönemindeki ilişkilerimize benziyor demiş. <gülüyor> Hakikaten de öyle tabii. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu da abartıp ayını bir kenara bırakalım ama, evet. <gülüyor> ama e, bir sorun olduğu kesin. Yani bu merkezi ve bu İngil-Britanya'dan hareketle başka yerlerde de çeşitli biçimlerde tezahür edecekti. Tabi İspanya'da, Katalanyaların İskoçya'daki bağımsızlık oylamasında hayır oyu çıkmasından biraz hayal kırıklığına kapıldıkları söylenebilir. Ama Katalonyalılar diyorlar ki. ...ya tamam hayır çıksın ama bize izin verin... ...referandum yapma izin verin... ...İngiliz, İskoçların elde ettiği gibi biliyorsunuz... ...Banya evet. izin vermiyor... ...Anayasaya ikri diyor referandum... ...diyorlar ki tamam... ...sonuç ne çıkarsa çıkar... ...ama İskoçlar nasıl elde ettilerse... ...referandum hakkını bize de referandum hakkı verin... ...şimdi dolayısıyla gördüğünüz gibi... ...çıta hep bir, bir nokta daha ileri giriyor... ...ve bunun... ...geri dönüşte pek mümkün değil... ...ve burada... Ee, önümüze ilginç e, Bugüne kadar düşünmediğimiz Sorular gündeme geliyor Örneğin e, Londra'dayken ben Geçen hafta Konuştuğum hukukçuların hepsi Dediler ki İskoçlar bağımsızlıklarını Kazanırlarsa biz yaşadık 10 sene iş, e, bize e, ekmek var Nasıl dedim e, Dediler bu İskoçlar bağımsızlığını kazandıkları zaman İngiltere ile olan Veya Birleşik Krallık'la olan e, Yeni ilişkilerini tanımlamak için inanılmaz bir hukuk e, tanımlanması, mücadelesi e, yapmak gerekecek ve bunu öngören, bunun öngören bir e, yasa mevzuat falan yok. Yok bir de e, yani bu, bu noktada pardon ufak bir parantez açayım. Yani bu pek övünülen e, yazısız anayasa e, ayağı altında da her türlü muğlaklığı sürdürmeye tabii, de bir son vermek lazım artık. Yani e, yazılı de, bizim geleneğimiz evet, var filan deyip ondan sonra sırf kendilerine yontuyorlar bütün hukuk kurallarını. E zaten İşçi Partisi Milliband'ın e, bu e, Cameron'ın çıkışına karşı e, hemen gündeme getirdiği tamam artık yeter neyin kimin neye hakkı olduğunu bir yazılı anayasayla gündeme getirmemizin zamanı geldi dedi e, Milliband. Milliband e, e, çok yani evet. çok geç bile iyice geç evet. kalmış ama yani çok tabi haklı bence de yani. tabii tabii bu yazısız anayasa aslında hani insana sempatik geliyor yazısız anayasa evet, falan, evet. falan ama bu, bu tabii güçlü olanın elinde inanılmaz bir istediğini istediği yere çekmeyi Tabi yani. tam bir muğlaklık örneği veriyor. Yani alacakaranlık kuşağında istediği gibi yönetiyorlar bizim geleneksel kurallarımız hukuk böyle der diye. Evet çok evet. bu açıdan da cin şişeden çıktığı belzetmesi çok doğru olabilir yani. Avrupa Birliği ile İran ilişkiler şimdi Avrupa Birliğinde herkesin yani kimli insan ülkelerin ve vatandaşların nasıl Avrupa Birliği'ne üye olabilecekleri üzerine oluşmuş bir mevzuat var kurallar var anlaşmalar var ama bir üye bölgenin bağımsızlık elde edip Avrupa Birliği nezdinde durumu ne olacağı konusunda hiç öngörülmemiş. Yani Avrupa Birliği'nin bir e, merkez kaç dinamik yaratabileceğini, yerel olarak merkez kaç dinamik yaratabileceği hiç öngörülmemiş. Hiç, hiç yok, bir, bir satır yok burada ne olacağına dair. Evet. Bir de, dolayısıyla aynı şekilde bu Avrupa Birliği hukukçuları da ellerini avuştur, avuşturuyorlardı ben İngiltere'deyken biz burada 15 sene bize e, ekmek çıkar diye o hukukçuların da ekmek çıkar dediği şeylerden neler çıkacağını tahmin edebiliyorsunuz tabi. Evet. Ee, nasıl e, sofistike ve aynı zamanda sinik tartışmaların olabileceğini. Ee, ve e, örneğin 2-3 tane şey e, gündeme geldi. İskoçlar. Şu anda Avrupa Birliği vatandaşı İskoçya'da yaşayanlar. Tamam. İskoçya bağımsızlığını elde etti ve e, bir İngiltere de dedi ki ben İskoçya'nın Avrupa Birliği üyeliğini tanımıyorum. Ama Avrupa Birliği vatandaşı olan İskoçlar vatandaşlıklarlarını kaybetmiyorlar. Evet. <gülüyor> Gördüğünüz gibi yani bir e, çok çok ilginç bir e, süreç olacaktı. E, olmaması mı iyi oldu yoksa şimdi ismi iyi oldu bilmiyorum ama her durumda şunu söyleyebiliriz. Ee, İskoçya'daki e, gelişmeler bir kere e, bu ademi merkeziyet taleplerini e, ciddi biçimde artık e, Britanya'nın gündemine getirdi ve o İngiliz sinik e, biraz evvel senin söylediğin işte geleneklerimiz ve istediği yere istediği şeyi istediği gibi e, kılıfını e, bulup e, empoze etme kapasitesinin sınırına geldiğini gördük birincisi. İkincisi bence önemli olan bir nokta da bağımsızlık bağımsızlık talebinin arkasında yatan milliyetçi olabilecek milliyetçi sayıklardan daha önemli başka bir sayin bir Nedenin egemen olduğunu gördük. Bu klasik olarak işte İskoç milliyetçileri bağımsızlık istiyor izahı çok kuru ve çok indirgemeci bir izah. Şunun için diyorum milliyetçi olan İskoçlar İskoçya'daki referandumda İskoçya'da yaşayan herkesin referanduma katılmasını kabul ettiler. Yani İskoç vatandaşları sadece değil İskoçya'da yaşayan bütün Avrupa Birliği vatandaşları oy kullandı. İskoçların bağımsızlığı için veya hayır demek için. İskoçya'da yaşayan tabi İngiltere doğumlarda oy kullandılar. Evet. Dolayısıyla İskoçlar sadece karar vermedi. İskoçya'da yaşayanlar karar verdi. Bu önemli. Evet İkincisi, önemli. Bu önemli. İkincisi milliyetçilikten ziyade İngiltere'deki elit siyaset klanının Ha, e, kibiri e, bu e, İngiliz e, yönetiminin e, diğer bölgeleri siz bir şey bilmezsiniz, cahilsiniz biz işte dünyayı yönetiyoruz e, tarzında açıkça söylenmeyen ama her seferinde böyle insanın iliklerinde hissettiği e, küstah tavrı, biz her şeyi biliriz e, deyip o çok insanın suratına gülümseyip elini e, sıkarken aynı zamanda bütün ne var ne yok sizin bütün savunma imkanlarınızı yok eden o sinik tavrına karşı da çok ciddi bir tepkinin olduğu ortaya çıktı ve İngiliz siyasetçilerinin demeçlerinden mesela gazetelerde okuduğum demeçlerde veya yazılarda İngiltere'de aynı zamanda suratına tutulmuş bir ayna evet. fonksiyonu gördüğünü Söyleyebilirim. evet bir, bir de bir de şey ilginç yani mesela işte ünlüleri de hemen şeye koşt koştular işin ucuna yani Paul McCartney Sir Paul işte Mick Jagger işte o şeyin yazar Roland yazar evet. büyük çocuğu yazan ya da Gordon Brown'u filan koştular ama hepsi birlikte çok daha iyi diye konuşmalar yaptılar. Ama hepsi İngiliz bunların çok acayip bir durum değil Gordon mi? Gordon Brown İskoçyalı. Ha Gordon Brown İskoç, evet doğru doğru. Gordon Brown İskoçyalı ve zaten Gordon Brown'un e, işe dahil olmasının e, etkili olduğunu kabul ediyorlar. E, hayır oyunun e, yükselmesinde e, etkili bir son son dönem son hafta son 15 günde etkili bir müdahalede bulunduğunu söylüyorlar. Zaten Gordon Brown sonuçlardan sonra da tamam şimdi artık iş bitmedi. Bütün yapılan, verilen sözlerin de tutulması zamanı zamanıdır şimdi deyip bu sefer verilen sözlerin savunucusu olacağını da göstermeyi ihmal etmedi. Ama dediğim gibi büyük bir medya baskısıyla Evet medya asıl yani. Tabii. Çok büyük medya baskısı. Çünkü bildiğim kadarıyla Neredeyse bir tek gazete, evet yalnız, İskoçya dahil, neredeyse bir tek gazete. Yani Guardian başta olmak üzere ama çok daha e, saldırgan üslubuyla muhafazakar gazeteler, o e, şey gazetelerden hiç bahsetmiyorum. E, tabloidlerden değil tabloid mi? Tabloid gazetelerden hiç bahsetmiyorum, Sandan falan ama Guardian'ın bile mesela seçimlerden bir gün önce, haklısınız e, Haklısınız, çok ıı, tahkir edildiniz, ıı, çok ıı, ezildiniz ama bizim bir 97'de ortaya çıkmış bir ortak rüyamız vardı. Birleşik Krallığı biz hep birlikte ıı, kuracağız rüyamız vardı. İşte bize bu rüyamızı ıı, bozmayın, bize bu rüyayı armağan edin çağrısında bulundu. Resmen bir armağanda bulunun bize çağrısında bulundu. Gözde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mesela. Gözde. Iı, Diğerleri daha sinik biçimde e, ve çok tepkik alındığını biliyorum İskoçya'da. Sinik biçimde ayrılıp da ne yapacaksınız? Nereye gideceksiniz? Nasıl iyi biteceksiniz? türünden. E, İngilizlerin, kend, iyi evet, İngilizlerin kendisini kurtarmasına fırsat verin, ayrılmayın diyerek falan böyle çok artık yerlerde sürünen evet. şeyler söylendi. <gülüyor> İlginç bir şey. Tabii bu arada bu petrol ne olacak tartışması evet. e, gündeme geldi. Petrol ne olacak ve İngilizlerin e, ciddi bir nasıl uzun vadede her türlü şeyi e, her türlü hamleyi düşünen satran oyuncusu gibi davrandıklarını da gördük. Shetland adalarından gelen bir bilgi e, bağımsız, İskoçya bağımsız olursa biz bağımsızlık tarafında yer almayacağız e, Birleşik Krallık'la e, e, ait olmaya devam edeceğiz. E, haberi geldi Shetland Adaları'nda. E, şimdi diyeceksiniz Shetland Adaları'nın nesi var? İşte Shetland koyunu var falan. ama Shetland Adaları dediğiniz anla itibaren petrol bölgelerine en yakın adalar bunlar. Evet yanıp kavrulmak üzereler ama bir yandan da petrol hesabını bırakmıyorlar değil mi? Bırakmıyorlar ve BP'nin hatta bir laf ne kadar doğru bilmiyorum. BP'nin bu arada e, e, anlaşmaları e, petrol arama anlaşmalarını Shetland, Shetland Yerel Yönetimine Yeniden yapmaya başladığı e, Lafı da ortaya çıktı Bugünlerde doğru olup olmadığı e, Kesinleşir evet. Söyleyeyim Peki e, Hayır ve evet tartışması Sırasında e, bütün bu referandum e, Tartışması sırasında ki yani Az buz bir şey değil e, konu, Önemi azım sanmayacak Bir konu değil Türkiye'yi düşünün öyle karar verin e, Bir ölen yaralanan olmadı çok ciddi e, tartışmalar oldu, fiziki çatışmalara gelecek mitinglerde karşılıklı evet ve hayırcılar karşı karşıya geldiler. Son günlerde örneğin Milliband e, işçi partisi başkanı e, Edinburgh'da neredeyse hırpalandı falan ama yaralanan ölen hiç olmadı. E, fakat şimdi seçim sonrasında işin esas daha e, tehlikeli olduğunu. E, taraflar söylüyorlar. Çünkü iki taraf arasında bir hınç. Özellikle evet deyip de kaybedenlerin hayır oyu verenlere hain e, gözüyle bakmaları ve bir hınç beslemeleri e, ihtimali Mali. olduğu söyleniyor. Böylece bir İskoçya'nın içinde de bir e, sürekli gerilim olabileceği söyleniyor. Ve Türkiye ile ilgili, Türkiye'den bir göz kırpmayla bitirelim. Elbette seçim sonuçlarına itiraz şu anda. Bir tanesi 20-30 bin imzayla e, yapılan bir kampanya. Diğeri 10 bin civarında. Seçim sonuçlarında sayımın yeniden yapılmasını e, talep ediyorlar. Çünkü e, çeşitli fotoğraflardan veya film kısmı film çekilmiş e, oy, oy sayım sayım sayısına çekilmiş e, film parçalarından e, sayımda e, hile yapıldı. Öyle mi? Çok çarpıcı. Hayır tamam yani bütün bu söylediğin şeyler içinde en bana çarpıcı görünen cinin şişeden çıkması durumu evet. oldu bir daha artık ne olursa olsun aynı durumlar yaşanmayacak herhalde olacak evet yani İngiltere önümüzdeki bir Britanya Görürsüz herhalde öyle görür evet. yani. Peki Ahmet çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Geçmiş şey olsun. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık daste. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhabalar Güven Bey, günaydın. Merhaba Ömer Bey, günaydın. Günaydın Güven Bey, merhaba. E, günaydın Can. E, açık bilinçte devam ediyoruz e, geçen programlardan takip ettiğimiz bir konuyu. Yani beynin boyutlarıyla zeka arasındaki ilişki e, üzerinde konuşurken bir de Einstein üzerinde yapılmış <gülüyor> araştırmaların ne sonuç verdiği gibi aslında biraz magazinel ama ilginç de bir konuyu e, konuşacağız demiştik. Şimdi biraz ona geçiyoruz değil mi? Evet siz sormuştunuz peki Einstein'ın beyni bu kadar akıllı bir adam e, nasıl niteliklere sahip diğer beyinlerden farklı mı diye. Bu konuda aslında e, çok tartışmalı. ...bir sürü makale ve birkaç popüler kitap var, biraz onlara baktım. Einstein'ın beyni konusundan biraz konuşalım. Ama ondan önce beynimizin yalnız %10'unu mu kullanıyoruz? Mesela Einstein beyninin diyelim %15'ini mi kullanıyordu da bu kadar akıllı bir insan oldu falan? Bu soruya geçen hafta biraz peşinden gittiğimiz soruya dönmek istiyorum. Ondan da önce, fakat e, Türkiye'de gazetelerde son birkaç gündür e, bilim adamları sonunda telepatiyi de başardı diye bir e, haber çıktı. Evet. E, bu yazıya e, ilham kaynağı olan e, çalışma ya e, çok kısaca değineyim. Evet, e, Sayeden de Ağustos ayının sonunda 19 Ağustos 2014'te Philos One e, dergisinde çıkmış bir yazı var. Ee, çok yazarlı bir e, çalışma e, ve yazarlarının bir tanesi hariç hepsi e, Barcelona'dan, İspanya'dan ve Fransa'dan, Strasburg'dan e, Yazarlarından bir tanesi de Harvard Üniversitesi'nden, e, buradaki tıp fakültesinden, Alvaro Pascual e, Leone. E, makalenin başlığı... Brain -brain communication in humans using technologies. Ee, yani eee e, teknolojiler kullanmadan bilinçli beyinden beyine e, insanlarda e, direkt iletişim e, diye çevrilebilir. İnvaziv bu, ne e, demek pardon bir e, küçük bir açabilir miyiz? Ya yani, invazivin ne anlama geldiğini söyleyebilir miyiz? Evet yani mesela insanların bu denekte kullanılan insanların e, kafa tasları açılarak beyinlerine elektrodlar yerleştirilseydi e, bu invaziv bir e, teknoloji olacaktı. E, bu tür bir fiziksel müdahalede bulunmadan... ...yapılmış bir çalışma olduğunu söylüyor. Evet. Ee, İnvasif olmayan bir teknoloji kullanması. Bugün herhalde daha güzel bir Türkçe karşılığı bir sözcük olması gerektir. Ee, ben şöyle bir baktım, elimdeki sözlüklere doğru bir şey bulamadım ama... E, ...beyne fiziksel olarak... ...bir müdahalede bulunup bulunulmaması... ...burada mesele... E, ...o tür bir müdahalede bulunulmuyor... ...yani e, beynin içine herhangi bir şey... ...sokulmuyor... E, ...kafatası açılmıyor... ...tamamıyla dışarıdan... E, ...beyin dalgalarını... E, ...bir şekilde amplifiye ederek... ...bir arayüzle... E, ...iki beyin arasında iletişimi... E, ...sağlamaya çalışan bir teknoloji geliştirmişler... ...şimdi... E, bu çalışmaya e, sonradan döneriz fakat şunu bir tek söylemek istiyorum e, Türkiye'deki gazetelerde e, hemen her zaman olduğu gibi sensasyonel bir şekilde verilmiş sonunda telepatiyi başardılar filan diye burada klasik anlamda ciz, telepati söz konusu değil eğer e, makalenin başlığının sonunda bu teknoloji atfı olmasaydı belki öyle anlaşılabilirdi yani İnsanlar arasında direkt beyinden beyine e, iletişim. Ama bu iletişimi sağlayan teknolojik bilgisayarlar yardımıyla yapılan bir kodlama ve dekodlamadan oluşan bir arayüz e, burada söz konusu. E, hoş ve güzel bir e, çalışma bence e, beyin makine arayüzleri diye e, nitelendirilen adlandırılan e, araştırma alanında bu tür e, bir sürü yenilik ve yeni çalışma ben bekliyorum. Önümüzdeki 10 yıl, e, yıla domine edecek alanlardan bir tanesinin bu olacağını düşünüyorum. E, ama bildiğimiz anlamda yani e, ya da daha önce parapsikologların yapmaya çalıştığı şekilde iki kişiyi birbirinden uzak iki e, lokasyonda oturtup e, birine bir şey düşündürüp öbürüne de e, bu düşünen Kimsenin kafasından geçenleri bir şekilde okuma ya da telepati yoluyla anlama, bilmeye e, e, dair bir e, veri burada söz konusu değil. Bu anlamda bir telepati çalışması olmadığını e, söyleyeyim e, ve bu çalışmaya daha dikkatli bir şekilde bakarız. Diyerek şimdi izninizle bu beynimizin %10'u konusu ve Einstein'ın beyni meselesine geri döneyim. Evet, lütfen. Einstein haliyle popüler kültürde de işte 20. yüzyılın belki en akıllı insanı kimdir diye sorsanız ismi ilk öne çıkacak insanlardan bir tanesi... Kim ne kadar akıllı bunu ölçmek aslında kolay bir şey değil. E, dolayısıyla Einstein gerçekten 20. yüzyılda yaşamış en akıllı insan mıydı ya da e, daha akıllı birileri var mıydı? Böyle bir iddia nasıl temellendirilebilir bilmiyorum ama e, peki çok akıllı bir adam olduğuna şüphe yok herhalde. E, şu o zaman sorulabilir. Beyinle zihin arasında e, çok sıkı bir ilişki olduğuna göre... Ee, zihnin çalışmaları beynin altyapısı sayesinde e, gerçekleştiğine göre Einstein'ın beyninde mi acaba değişik bir şeyler vardı farklı bir beynine mi sahip ya da e, geçen hafta sorduğumuz e, soruyu yeniden soralım e, belki bizimki gibi bir beyni var ama biz %10'unu kullanıyorken yani, beynimizin Einstein e, daha çoğunu mu belki %20'sini %30'unu mu kullanıyordu? Şimdi hemen ikinci cevaptan başlayayım. Bir kere beynimizin %10'unu kullanıyoruz ya da başka yerlerde %20'sini kullanıyoruz falan diye geçiyor. Bu iddianın içi boş bir iddia olduğunu ve niye öyle olduğunu anlatmaya, temellendirmeye çalışmıştık. Beyin organik ve entegre bir birim olarak her an her parçası çalışmakta olan bir organ Herhangi bir zamanda ya da belki bizim hayatımız boyunca %10'unu kullanıyoruz da %90'ını Nadas'a yatırmış vaziyetteyiz. Tembel bir vaziyette duruyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Aslında burada belki değinmek istediğim bir iki bir şey olabilir. Beynin %10'unu kullanıyoruz iddiasının, içi boş bir iddia olmasının ötesinde belki bu tür iddialarla karşılaştığımız zaman... Ee, nasıl bir düşünme e, yöntemiyle e, yaklaşmalıyız? Bu iddianın doğru ol olmadığı e, konusunda nasıl düşünmeliyiz? Bir parça insan kafayı yorduğu zaman bu iddianın e, niye içi boş bir iddia e, olabileceğini e, aslında kolayca görebilir. E, bahsettiğimiz şeylerden bir tanesi e, evrimsel e, tarihçemiz içinde bahsettiğimiz, beyin gibi önemli bir organın yalnızca %10'unu kullanabilir, %90'ını kullanmadan e, vücudumuzun içinde saklar şeklinde evrilmiş, gelişmiş olmamız e, çok e, akla ziyan bir fikir. E, ihtimal itibariyle böyle bir şey olması ihtimali e, çok çok düşük. E, bir başka e, üstünde düşünebileceğimiz mesele, Beyin e, hasarına uğramış insanların e, hayatlarının ne kadar önemli ölçüde e, değiştiği, beynimizin yalnızca %10'unu kullanıp 90'ını kullanmıyor olsak, belki bu kullanmadığımız %90'ı hasara uğradığı zaman hiçbir zarar görmememiz gerekirdi. Halbuki e, böyle olmadığını biliyoruz. Bir de belki daha önemlisi beyin çok enerji kullanan, çok enerji gerektiren bir organ. Vücudumuzun yaklaşık 40'inde birini, 50'de birini, yani yüzde ikisiyle yüzde iki buçüğünü oluşturuyor ağırlığı itibariyle. işte 60 ila 75 kilo arasında ise olarak diyersen, insan, bu insanın beyni 1300 ila 1500 gram arasında. Baktığımız zaman. Ee, bu kadar küçük yani yalnızca bedenin ağırlık olarak yüzde ikisini oluşturan bir organın e, yetişkinlerde e, vücudun ürettiği enerjinin yüzde yirmi beşine ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Yani ağırlığına göre on katı bir e, enerji talebi var beynin. E, şimdi beynimizin yalnızca yüzde onunu kullanarak yüzde yirmi enerjiye ihtiyaç duyuyor isek. Ve arada lineer bir ilişki varsa beynimizin birden %100'ünü kullanıyor olsak vücudumuzun ürettiğinin 2,5 katı daha fazla enerjiye ihtiyaç duymamız ve bunun hepsini beynimizin çalışmasına aktarmamız gerekirdi. Yani %250 oranında bir enerjinin tamamını beynin kullanıyor olması gerekirdi. E, bu şu demek aslında yüzde onunu kullanıyor olsak beynimizin ve birden mesela yüzde otuzunu yüzde altmışını kullanmaya başlıyor olsak e, enerji eksikliğinden e, ölüp gideriz. Dolayısıyla e, beyninizin yalnız yüzde onunu kullanıyorsunuz diyen insanlara inanmaman nefsinde birisi size. E, gelin ben size beyninizin yüzde kullanmayı öğretiyorum filan derse bunlardan uzak durmak lazım. Çünkü burada bir hayat mehretmemesi meselesi söz konusu olabilir. Böyle de bir ee, piyasa var mı? Reklamlar yayınlanıyor mu? Beyninizin e, kapasitesini arttırıyor. Ben bakmadım arttırındı? ama eminim vardır. Ee, yani ara sıra medyada mesela işte uzun yaşamanın sırrı yoğurt ya da sarımsak falan gibi şeyler rastlıyorum eminim şunu yerseniz ya da bunu içerseniz ya da şu kursa giderseniz beyninizin %10'u yerine yüzde %100'ünü kullanabilirsiniz filan diyen insanlar ya da böyle kitaplar yazan birileri mutlaka vardır bunların hepsinden uzak durmak lazım diye düşünüyorum ama şuna belki değinmek e, gerekebilir. Zihni kapasitemizin daha çoğunu kullanmak e, elbette mümkün olabilir. Bu beynin %10'unu onunu kullanıyoruz, e, içi boş olan bu iddia ile aynı şey değil. E, bu biraz kültürle öğrenmeyle ve bilgiyi aktarmayla alakalı bir şey. Yani e, yaklaşık yüz bin sene kadar önce beyni bizimkine çok benzeyen, e, evrimsel olarak aynı biyolojik noktaya gelmiş olan e, bir insan bireyinin e, zihinsel kapasitesiyle bizim zihinsel kapasitemiz. Ya da bu kapasitenin kullanılma hali arasında ciddi farklar e, olduğunu düşünüyorum. Sonuçta dilde, doğal dilde, işte, sembolik dillerde, yani matematikte, müzikte, e, sembollere dayanan e, bütün iletişim sistemleri de belli bir öğrenme süreci sonucunda Beyinde yer ediyor. Beyinde plastik konusunu konuşurken 3-5 hafta önce beynin plastikliği açısından yani öğrenme kapasitesi açısından ucu açık bir organ olduğunu dolayısıyla insan bilgisinin sınırlarının şimdiden bilinemeyeceğini, giderek daha artan bir bilgi dağarcığına sahip olmamızın mümkün olduğunu, bunun ucunun bucağının ne olduğunu şimdiden Buradan belki göremeyeceğimizi söylemiştik. Bu anlamda e, bizden belki yüz e, bin sonra yaşayacak olan insanlar, hala o zaman dünyamız yerindeyse ve insanlar e, yaşamaya devam ediyorlarsa, e, bizi belki hayretler içinde bırakacak e, zihni kapasitelerini e, kullanarak e, geliştirdikleri, işte Kültürel, eğitimsel e, bir takım yeni teknolojilerle e, kendilerine başka bir hayat kurmuş olabilirler. Dolayısıyla e, insan zihni statik bir şekilde tarihçesi boyunca durmuyor. E, ama bu e, düşünceden beynimizin yalnızca yüzde onunu kullanıyoruz e, gibi bir sonuç çıkmıyor. Bunun yeniden e, altını çizmeye çalışıyorum. Peki tam bu Direkt noktada tekrar. bir ufak soru sorayım mı? Yani? E... Tabi buyurun şeyde e, şimdi mesela bütün bu e, enerji tüketimi e, ve yeni kendimize yeni bir e, hayat ve gelecek e, biçimlendirme konusunda diyelim ki mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde işte petrolden e, kesiyoruz çünkü çevreye zarar veriyor fosil yakıtlar, karbon salımı ve bu işi bizi hepimizi bütün başka türlerle beraber çok büyük tehlikeye atacak şeyler diye bilimsel haberler çıktıktan sonra Obama da yıllarca söylediği bu şeyi işte petrol bağımlılığından kendimizi kurtaracağız ve farklı yerlere gideceğiz dedikten sonra son araştırmalarda bakılıyor ki bütün doğu yakasını sizin o tarafı özellikle denizleri petrol aramaya açıyor ve bir zamanlar alay konusu olan işte sağcı Sarah Palin'in başkan adaylarından Drill Baby, evet. Drill Del Bebek Del vaziyetine doğru gittiğini gösteren pek fazla örnek var. Yani bu evet. en gelişkin ülkesinde, zengin ve güçlü ülkesinde bu olduğuna göre e, bu da insanın inanmakta güçlük çekeceği bir duruma geliyor. Acaba %10'undan da azını mı kullanmaya doğru gidiyor diye insanlık bir... Soru işareti gelmiyor akla yani. Evet biliyorum e, yani beynimiz eğer e, işte bizi bu, bu bu yerlere götüren bir beyinse sonunda gezegenin belki imhasına varacak tehlikeli yollara bizi sokmuş bir beyinse, ben ne yapayım böyle beyni diyor olabilirsiniz. E, burada beyin bilimcileri suçlamayın, bilişsel <gülüyor> bilimcileri suçlamayın diyorum. E, yalnızca işte Beynin nasıl çalıştığına dair bir takım veriler toplamaya çalışıyor sonuçta. İşte, <gülüyor> evet, <beyin bilimleri. gülüyor> Ama dediğiniz doğru yani sonuçta e, komplike beyinlerin yarattığı komplike düşünceler belki her zaman insanın kendi refahı ve e, kendi dışındaki canlıların ve gezegenin e, refahı ve iyiliği e, yolunda e, gelişiyor olmuyor. Buradan bu sonuç çıkıyor. Varsa çıkacak bir sonuç. Beyin iyisiyle de kötüsüyle de her tür düşüncenin belki çekirdeği ya da zemini bir şekilde iyi taraflara doğru belki kanalize etmekte işte eğitimcilerin görevi olsa gerek diye düşünüyorum. Eğitimin öneminin burada bu şekilde... Önemi bir daha karşımıza çıkıyor yeniden. Diye. Evet yani kaynağını şimdi maalesef hatırlayamadım. Bu sıralarda çok fazla okumak yoğunluktan bazı şeyleri unutuyorum ama şöyle bir araştırma çok ciddi bir araştırma vardı. Yani yoksul durumda olanlar toplumun daha dezavantajlı konumunda olanlarda. Ee, toplu olarak, grup olarak daha e, statükoya bağlı kalmak ve kendilerini bu durumda tutanları daha büyük bir bağlılıkla e, seçmek ve onları desteklemek gibi bir eğilimin analizi yapılmıştı. Bu böyle de bir şey varmış aslında. Bu da bir çeşit işte bilişsel algılama e, sorunu. Evet. Ee, e, Makaleyi e, tespit ederseniz aslında e, bakalım belki önümüzdeki hastalarda e, onu da e, tartışırız. Evet. E, Einstein'ın beynine e, gelemedik belki gelecek programa kalacak ama şu e, beyin boyutuyla ilgili şu, şu soruyu da yeniden bir ziyaret etmiş olalım. Sonuçta... E, daha küçük beyinli yaratıklarla, daha büyük beyinli yaratıklar arasında e, belli bilişsel farklar da var. Bu böyle e, çok kaba bir tarifle beyni büyük olan daha akıllıdır demek anlamına gelmiyor. E, o beynin e, içinde bulunduğu bedene göre bir oranına bakmak lazım. Bunu da e, e, belli beden boylarında... E, Yaşaması beklenen canlılar grubu içinde yapmak lazım. Alometrik bir çalışma ile yapmak lazım filan. Bunları geçen iki hafta boyunca konuştuk. Fakat niye de şu soruyu sorabiliriz. Biz insanların niye daha büyük bir beyni yok? Sonuçta şu anki beynimizin belki iki katı boyunda bir beyni, beynimiz olsa, yani 1300 ila 1500 gram arasında değil de, 2800-2600 e, gramla işte 3 kilo arasında bir beynimiz olsa e, daha e, akıllı olmaz mıydık? E, olurduk büyük ihtimalle doğru. E, peki o zaman mesela evrimsel süreçte beynimiz niye daha büyümedi? Niye bu boyda kaldı diye sorabiliriz. Ama bunun da aslında e, bir sürü e, biyoloji dünyasında hep olduğu gibi ince dengeler üstünde birbirine bağlanmış nedenleri olduğunu görmek kolay. Bir tanesi daha önce de bahsettik. Enerji gerekliliği. Yani iki katı büyük bir beyne sahip olmamız için iki katı en azından enerji üretmemiz gerekiyor olabilir. Beyin çok enerji kullanan bir organımız. Çok enerji kullanmak belki çok yemek yemekle alakalı bir şey. Zaten günümüzün üç öğün yemek yiyoruz, arada bir şeyler atıştırıyoruz. Birçok saatimiz e, gıda e, Almakla e, Bir şeyler yemekle geçiyor e, Böyle bir zorluk olurdu e, İkincisi beynimiz Mesela şu anki halinin iki katı olsa Volümü de e, boyutu da iki katı olsa Kafa tasımızın da e, Yaklaşık iki katı büyük olması evet, O hem, da üreme e, sorunu Getirirdi değil mi bir sürü sorun var evet yani Vücudumuzda bir farklılık olmayacaksa Bu hem denge hem mobilite açısından Büyük bir zorluk hem de tabii Doğum esnasında rahim kanalından Geçmesi gerekiyor evet. O kafatasının Sonuçta insan yavrusuna baktığımız zaman Evrimsel olarak da Bir kıyaslama yaptığımız zaman Diğer canlıların hemen hepsinden Çok daha Prematüre bir şekilde doğmuş olduğunu Görüyoruz evet. yani işte bir At yavrusu ya da kedi ya da köpek yavrusu memelilere baktığımız zaman doğduklarından çok kısa bir süre sonra ayakları üstünde kalkabiliyorlar. Kendi başlarına biraz hareket edecek hale geliyorlar ve çok kısa bir zamanda çok kısa bir sürede hayatlarını kendi başlarına idame ettirebilecek bir formasyonu buluyorlar. İnsan yavrusunda bu çok uzun zaman alıyor. İşte mobilite sağlaması e, bir senelik bir zaman e, birazcık kendini toparlayıp kendi e, hayatını idame ettirecek hale gelmesi seneler sürecek bir şey. Bu kısmen e, kafatasının e, çok büyümeden insan yavrusunun dünyaya gelmek zorunda olmasıyla alakalı bir şey ve bu anlamda belki ee, i̇nsan yavruları 9 ay 10 gün sonunda doğduklarında prematüre bir şekilde doğuyorlar da denebilir. Yani anne rahminde e, insan yavrusu diyelim 12 ay kadar kalabilse ve daha gelişmesine imkan olsa e, büyük ihtimalle e, doğduktan sonraki e, gelişimi e, daha az sorunlu olabilirdi. Ama öyle olması için ...daha büyük bir kafatasının rahim kanalından geçmesi evet, lazım. O zaman hafzaladan evet. geçmeyecekti yani. Zaten doğumun insanlarda diğer memelilere göre daha travmatik bir şey olduğunu da görüyoruz. Bu da kısmen rahim kanalıyla kafatası boyutuna baktığımız zaman... ...işte neredeyse optimal bir şekilde bir denge olmasıyla alakalı bir şey. Ee, sonuçta evrim her e, konuda e, önceden tasarlanmış bir şekilde e, maksimal fayda sağlayacak optimal bir tasarımla e, ortaya gelmiyor. Ama e, doğal seleksiyon e, sürecinde sürekli bir e, deneme yanılma diyebileceğimiz e, uzun e, Sınavlardan geçtiği için e, canlı türleri. E, sonuçta başarılı olmuş olan türün e, biyolojik niteliklerine baktığımız zaman burada sahiden ince bir denge e, görebiliyoruz. E, beynimiz niye 1300 ila 1500 gram arasında da daha büyük değil ya da beynimizin niye yalnızca az bir kısmını kullanıyoruz da hepsini kullanmıyoruz gibi e, sorularla karşılaştığımızda Biraz bu dengelere bakmak aslında bu %10 iddiasının ne kadar içi boş bir iddia olduğunu, beynimizin niye daha büyük olamayacağının da aslında çok yerinde ve güzel ve sağlam sebepleri olduğunu çok kısa bir şekilde bize gösterebiliyor. Bir de zaten iki ayak üzerinde doğrulamazdık belki o zaman daha kolay doğum yapabilmek için daha büyük kafatasını çıkarabilecek şekilde dört ayak üzerinde dolaşmak yani savanlardan ağaçların üstüne çıkıp uzakları seyretme ve duruma hakim olma imkanımız da olmayacaktı o zaman belki insan oğlu ve kızı olarak evet aslında yani böyle retrospektif bir şekilde geriye bakarak bir uslanlama yapmak bence evrimsel biyolojinin bize sunduğu en önemli ve ilginç belki e, entelektüel e, araçlardan bir tanesi. E, bu dengeleri anladığımız zaman e, biyolojik dünyamızda neyin neye hangi şekilde bağlantılı olduğunu niye belki başka şekilde olamayacağını ya da hangi yollardan geçerek buraya varmış olduğumuzu görebiliyoruz. Bu tür bir düşünce e, bu akıllı tasarım falan denilen ve evrim teorisiyle e, rekabet içinde olduğu iddia edilen e, ama aslında bilimle uzaktan yakından alakası olmayan e, düşünce tarzına göre e, bu açıdan çok çok daha üstün ve e, pek çok anlamda bize e, derin bir düşünce zenginliği sunuyor bunu da unutmamak. Yani. Evet öyle, belki şeyi de minicik bir not olarak ekleyebiliriz yani uzağa fırlatan kol durumunun evrimde insana çok büyük bir avantaj diğer türlere göre rekabet avantajı sağlaması da gene bu iki ayak üzerinde kalkmak sayesinde olduğu düşününce daha büyük bir kafatası zorluk yaratabilirdi belki. Evet haklısınız. Yani daha büyük bir beyin haliyle iyi olurdu fakat bunun getireceği zorluklar da sayısız olacaktı. Öyle gözüküyor. Dolayısıyla bu beynimizin e, diğer canlılara oranla bu kadar büyümüş e, olmasının, bu tabii bir tek beynin kendi e, boyundan bahsetmiyoruz, beynin iç yapısıyla da, yani frontal ve prefrontal e, korteks alanlarının diğerlerine göre daha büyümüş olması. Yani bunlar da çok önemli ama bunların hepsinin e, iyi kötü, evrimsel bir biyolojik tarihçe içinde e, uslamlamaya gelen e, makul bir e, analizini yapmak mümkün. Öyle gözüküyor. Evet. Bu... Fakat e, şimdi görüyorum ki galiba vaktimizin de Doğru. sonuna geldik Einstein'a gel gelemeden. Evet. Einstein'ı ee, bir sonraki e, bir başka programa bırakmak zorunda kalacağız e, herhalde. Evet Einstein'ı bir sonraki programa ya da bir başka programa bırakalım. Ondan sonra da bu beyinden beyine direkt e, komünikasyon, telepati iddiaları olarak sunulmuş olan ülkemizin medyasında çalışmanın aslında ne gösterdiğini tartışacak bir programı da onun arkasından yaparız. Tamam çok teşekkür ederiz Güven Bey. Ben teşekkür ederim hoşçakalın görüşmek üzere görüşmek üzere.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 Evet bu şekilde de bitirmiş oluyoruz bugünkü programı. Beyin üzerine konuşmaya devam edeceğiz Einstein'ın. Beyin üzerine de gelecek haftalarda. Şimdi bugünkü Açık Gazete'yi kapatalım artık. Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkastı.